Vahiy, 5. Bölüm Tahtta oturanın sağ elinde, iki yanı da yazılı, yedi mühürle mühürlenmiş bir tomar gördüm. Yüksek sesle, Tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıptır? Diye seslenen güçlü bir melek de gördüm. Ama ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yer altında, tomarı açıp içine bakabilecek kimse yoktu.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 Boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördüm. Yedi boynuzu, yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur. Kuzu gelip tahta oturanın sağ elinden tomara aldı. Tomara alınca dört yaratıkla yirmi dört ihtiyar onun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı. Yeni bir ezgi söylüyorlardı Tomarı almaya Mühürlerini açmaya layıksın Çünkü boğazlandın Ve kanınla Her oymaktan Her dilden Her halktan Her ulustan insanları Tanrıya satın aldın Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin Kahinler yaptın Dünya üzerinde Egemenlik sürecekler Sonra tahtın Yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde Çok sayıda melek gördüm. Seslerini işittim Sayıları binlerce binler On binlerce on binler Yüksek sesle şöyle diyorlar: Boğazanmış kuzu gücü Zenginliği Bilgeliği Kudreti Saygıyı Yüceliği almaya daittir Ardından gökte yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini eşittir. Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara ve tahtta oturanın ve kusurunun olsun. Dört yaratık. Amin. dediler. Dihtiyallar da yere kapanıp tapındılar.